Kazancının haram olduğunu bildiğimiz bir akrabamız kendi isteğiyle belli bir miktar parayı infak etmek istese, bu paralar bize veya bir başka ihtiyaç sahibine helal olur mu? Fakat arada helal kazandığı da oluyor diye not etmişler. Yani bir haram para var, bir kişinin haram kazancı, helal kazancı karışık böyle bir durum var. Evet. Bunu fakire verdiği takdirde fakir açısından problem teşkil etmez. Yani diyelim farz muhalbenin muhal benim bir haram param varsa, bankada param var, faizini almışsam onu kendim kullanamam. Fakat bu parayı bir fakire verdiğim takdirde onun açısından problem olmaz. Sual soran kardeşim eğer muhtaç ise kendisine haram olarak bilinen bir para verilmiş dahi olsa onu alıp kullanabilir. Kaldı ki bir kişinin helal kazancı var, haram da kazan, kazanıyor. Bu arada bir şeyler infak ediyorsa bunu almakta bir sakınca olmaz.